Bir iş yaptığın vakitte, bu, ister iyilik, ister kemlik, iyi dinle benden, kulağını benden yana verdim. Güneş gururuna eriyor, iftar baktı yanaştı. Ondan bahsetmiyorum, önünden bahsediyorum. İster iyilik, ister kötülük, manevi tarlaya tohum atmış gibidir o. Hemen meyvasını vermez. Nasıl biz tarlaya yani tohum attığımız vakitte hemen meyve veriyor mu? Tohum, ne bekliyor? Yağmur bekliyor bilen, zaman üzerinden 6-7 ay geçiyor, kış geçiyor bilen. sonra ne yapıyor? Şeyini veriyor değil mi? Evet. Mesruma oluyor Büyüyor yani. Veriyor. Heh. Fenalıklar da öyledir. İlkler de böyledir. Tarlaya, manevi tarlaya atıyorsun tohumu. Onun gibidir o. Sonra o iyilik yaptığın vakitte tohumu attın manevi tarlaya. Gözyaşından sulu onu. Aman yarabbi kabul et. Zahir etme. Bak oruç tuttuk. Bir aydan beri açtırıyoruz. Allah kabul etti mi etmedi mi bilmiyoruz ki. Hangi Hangimiz aklına geldi? Yarabbi kabul ettin benim orucum kabul etti. Ağladık. Hangimiz ağladık? Soruyorum abi. İhtar kabul etsin. İhtar kabul etmiyor. Öyle mi diyorsun? Senin orucun Allah'a ihtiyacı yok. Ağlayacaksın. Ağlayacaksın ya Rabbi. Ama elhamdülillah bana orucu nasip ettin. Beni camiye aldın. Bak nice insanlar camiye gelemiyorlar içeriye kapıdan içeriye. Onlara kızmıyorum ben. Darılmıyorum da acıyorum. Camiye gelemiyor adam. Oruç tutamıyor. Niyeti var tutmaya. Ah ben tutsam diyor. Tutamıyor. Ay namaz kılsam tutamıyor namazı. Bildiğin gibi değil hadisat senin. Öyleyse kıldın namazı ve tuttun orucu yarabbi. Şeydi son nihayetinde yarabbi ithal vaktinde. Açtırdım yarabbi. Kusurlar işledim yarabbi. Bu orucumu kabul et beni. Bir tane kabul kâti sana. Bir tanesi kabul olursa. Bir tanesi kabul olursa bir, bir kâti. Bırak oturdun sen. Neden biliyor musun? Allah Hazreti Davud'a gösterdi mizanını. Bir mizan ki Davud peygamber şaşırdı baktı mizana. Terazi mizan dedi. Terazi. Bildiğim bakkal değil, sana anlatmak için konuşuyorum. Doğru. Aman ya de bu mizanın kepesine hangi hayır hasan'tan dolar mı? Diyor mizanın gözü yani. Bir tarafa dünyayı koysan semavatı ağrı da alacak bir şerisi. Hangi hayatında? Hak buyurdu ki öyle değil ya dağıl. İhlasen, ben kale la ilahe illallah, ihlasen, halisen, de halel cennet. Bir adam bir kere la ilahe illallah derse ihlas ile o mizanı doldurur dedi, bir taraf dünya ve bu dolduruyorsun mizanın yüzüne, semavatı, ardı, cenneti, cehennem, hepsine beraber, bir göze bir la ilahe koyuyorsun. La ilahe illallah ağır basıyor, ha, onun için namaz, 80 tane namaz koyuyorsun, bir namaz kabul olsun kavi içinden bir tanesi, bilmiyoruz. Bilmem, oruç tuttu, bir tanesini Allah kabul etsin, inşallah hepsini kabul etmiştir, o ayrı. Bir tanesini kabul etsin, kurtaracağız paçayı, bitti o kadar.